Diyor ki insan maddi ve manevi unsurlardan oluşuyor evet diyor hocam. doğru söylüyor şimdi Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı e, çamurdan yaratıyor. Halukum beşer min tıynın yani çamur nedir su ve toprak karışımıdır. Evet. Yani su ve toprak karışımının çeşitli çeşitli aşamalardan geçmiş e, işte beklemiş beklemiş beklemiş o çamurdan yaratıyor. Sonra neyini yaratıyor? İşte elini, ayağını, gözünü koyan, beden kısmı, elle tutulan kısımlarını yaratıyor. Sonra e, Cenab-ı Hak diyor ki فِيْزَا سَوْوَيْتُهُ Onun beden kısmını tesviye ettik, şekil verdik bu hale getirdikten sonra وَنَفَحْتُ فِيهْمِ رُوحِ Ona ruhumdan üfledim diyor. Şimdi bu ruh, yani Allah kendisinden bir parça aldı da Adem'e koydu değil. Bu Adem için böyle. Diğer insanlar için biliyorsunuz erkeğin spermi kadının yumurtasını dölleyince buna nutfe deniyor Kur'an-ı Kerim. Efendim işte sonra bu nutfe rahme giden yola fallop kanalına tutuluyor. Sonra buna alak deniyor. Sonra rahimde eee efendim dörtte şey şey. içerisinde beden kısmı oluşuyor. Sonra melek geliyor ona ve nefeha fihi Ona ruhtan üflüyor. Yani Allah ona ruh veriyor. Allah'ın ruhunu veriyor. Şimdi bu ruh bedene canlılık sağlayan şeydir. Şimdi bu nasıl bir şey ruh? Yani biz bunu gözle görmemiz mümkün değil. Akıl gibi yani. Aklımız var ama göremiyoruz öyle değil mi? Evet, tabii. Yani bu şuna benziyor. Elektrik kaplı içerisinde cereyan gibidir. Yani biz bakır teli görüyoruz ama cereyanı görmüyoruz. Evet. Değil mi? Ee, şimdi yeseluneke ani ruh de ruh min emri E peğer ruhun ne olduğunu soruyorlar. Dedi ki ruh Rabbimin emrindedir. Burada şey yani onun ayetini bilmiyoruz. Burada şey mi var mesela ben bu ayeti kerime okuduğum zaman ya yani ruhla alakalı meseleye fazla girme. Sana sorulduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın katında ha, zaten sorsan da yani. sorsan da yani ruh hakkında kim ne söylerse yani atomizasyon söylemiş olur. Yani dayanağı yok. Yani ruhun mahiyetini bilmiyoruz ama beden dediğimiz şeye canlılık sağlayan yani göze görme, kulağa duyma, aklı çalıştırma efendim işte vücudun diğer organlarına fonksiyonlarını veren ruh gibidir. Yani elektrik bakır kaplosuna cereyan verseniz, değil mi? Onun içinde cereyan var, görmüyoruz ama var. İşte vermezseniz bakır kablosunda bir şey yok. Yani onun gibi. Onun gibi. Şimdi bir de nefisten bahsetti. Doğru. Bir de nefis var. Kuran-ı Kerim'de nefis bazen ruhla eş anlamda, nefis ve bazen insanın kendisi anlamında, hı hı. bazıları da nefis ve ruhu fark, farklı olarak açıklamışlar. Evet hocam. Yani demek ki nefis ve ruhu güneş ve ışınlarına benzetmişler. Hı hı. Yani bu konuda Kuran-ı Kerim'de açıklık yok. Allahu yeteef fel enfsehine mevtia ayetinde öldüğü zaman Mesela Allah canı alır. Biz nefis dediğimiz şey can. Burada mesela e, nefis diyor. O iç yani, bir şey tabi, gibi yani ruh kelimesi bazen nefisle eş anlamlı kullanılıyor. Bazen mesela küllü nefsin zayigatül mevt. Her canlı ölümü tadacak deriz ama burada nefis insan anlamına geliyor. Yani bunun detayına girmeden şöyle diyebiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'de nefis kelimesi çok anlamlı bir kelimedir. Bir de kim bir insanın e, arzuları demektir. Yani inn nersa le marrutun nefis. Burada insanın kendisi değil, ne e, arzular, kötü arzular anlamında. Sonra e, nefsin mertebeleri var işte. İşte e, nefsi mutme inne, nefsi razia, mesela Farklı, fark. e, evet, nefsi levvame yani kendisini kınayan nefis. Buradaki bu nefiste kişinin iç dünyasındaki bir şeyi arzu etme, mesela kötü şeyi arzu etme de olabilir. Bilinçaltı gibi bir şey aslında zihin değil mi hocam? Yani böyle. Yani bu bunların, çok farklı bir kavram. Yani. Ele bunların e, tam mahiyetini böyle detaylı olarak açıklamak biraz zor. Ancak ölüm dediğimiz hadise, o ruh dedi denilen veya nefis denilen şeyin bizim Türkçe'de can dediğimiz şeyin bedenden ayrılmasıdır. Yani elektrik kablosundan elektriğin kesilmesi gibi. Elektrik var ama daha işe yaramıyor. Artık Sadece kablo lamba. kalıyor ortada. Sadece ya. kablo kalıyor. O kabloda işte elektrik ver ısı, ısı vermiyor, ışık vermiyor. Şimdi e, beden topraktan hası olduğu için kendine dönüyor. Yercoğuyla aslı, aslına dönüyor. Toprak oluyor. Yani bizim bedenimiz toprak oluyor. Tabii. Sadece PRM'lerimizin bildirdiğine göre ac zembi, kuyruk sokumunda bir parça, diyelim ki bir hücre, toprakta çürümüyor, kaybolmuyor. Yani topraktaki tohum gibi mesela. Şimdi toprağın içine bakıyorsunuz bir şey yok ama ilkbahar olup da toprak ısınınca, yağmurda yağınca o bizim göremediğimiz e, oradaki tohumlar e, bitki olarak çıkıyorlar. Ruh ise, yani bedenden ayrılan ruh, alemi berzah denilen veya kabir hayatı dediğimiz bir hayatta yaşamaya devam eder. Yani ruh ölümsüzdür çünkü e, ölüm dediğimiz şey bedene yönelik bir şey. Yani ruhla bedenin ayrılmasıdır. Ölüm böyle geçiriyor. Ruhun ayrılacak bir şey yok. Dolayısıyla ruh devam eder. Kıyamet kopunca Cenab-ı Hak o işte peramerimizin acbü dediği, Kuruk sokumundaki bir hücrenin diyelim, hücre kelimesini ben kullanıyorum. Ee, Cenab-ı Hakk'ın emriyle insan bedeni yeniden inşa olacak. Ama bu yeniden inşa olma mesela bir adam 70 yaşında bel kanı bulaşmış, boyu bacağı kesilmiş, gözü görmez olmuş, dişleri dökülmüş böyle değil. Tas tamam, genç Tas bir şey. Tamam. Yani 30 yaşında Hazreti Yusuf güzelliğinde, Hazreti İsa yaşında bütün uzuvları efendim tamamlanmış olacak. İşte kıyamet gününde ee, şeylerin kafirlerin işte görmeyici duymacı, işitmeci ile ilgili ayetler var. Bunların da hani e, hakiki veya mecazi anlamda olması ile ilgili e, müfessirler farklı yorumlar yapmışlar Veyahut da ahirette e, ahiretin birçok ahvali var. O ahval yani birçok e, durumlar var. Bu durumlardan bazılarında mesela görmeyecek daha sonra görecek gibi izahlar yapılıyor. Dolayısıyla ee, ölüm dediğimiz hadise vakti saati gelince, insanın nefese alıp vermesi tükenince, yiyecek içeceği tükenince, ecel dediğimiz şey e, gelince, insanın ömrü tükenince ruh bedenden ayrılıyor. Şimdi e, sen hiç ölenin başında bulundun mu? Nasıl hocam? Hiç ölenin insanın başında bulundun mu? Sekerat tarihinde falan mı? Yani öldüğü anda bulundun mu insanın? Bulundum hocam. Ha, şimdi mesela ben çok ölen insanın başında bulundum. Yani gözü görüyorken bir anda bir çıkan bir şey görmüyoruz. Yani Duman gibi bir şey çıkmıyor. Yani görmediğimiz bir şey bazen böyle çenesini hafif oynatıyor. oynatıyor. Ondan sonra gören göz görmez oluyor. Duyan kulak duymaz oluyor. Efendim Hisseden deri hissetmez oluyor. Artık oradaki bir et yığını bir kemik haline geliyor. Yani kablo gibi oluyor. Elektriksiz ha. kablo gibi, Elektriksiz kaplı gibi oluyor. Gayet güzel açıkladı. Ondan sonra o ruh dediğim şeyin nasıl bir şey diye bilmiyoruz yani işte. Yani bir muamma inşallah. Ondan sonra o yaşamaya devam ediyor. Kıyamet kopunca beden yeni de inşallah diyor ruhla birleşiyor. Huzura Doğru çıkıyor. Maşar yerine gidiyorlar. İnşallah o huzura çıktığında kitabını evet. sağ elinden alanlardan oluruz diyelim.